Bismillahirrahmanirrahim Kadılık Adabı 5344 Abdullah bin Amr İbn-i Aslan Aleyhissalatü Vesselam Adaletli hakimler Allah'ın yüksek huzurunda Rahman olan Allah'ın sağında Nurdan minberler üzerinde olacaklardır. Onlar hükümlerinde akrabalarında tebalarına karşı da olsa adaletten ayrılmazlar. 5.345 Ebu Hureyre'den A.S. Arşın gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah 7 kimseyi gölgesi altına alacak. Adil imam, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, tenhalarda Allah'ı hatırlayarak gözyaşları boşalan kimse, camiye ve cemaata devam eden kimse, Allah yolunda ve Allah rızası için birbirini seven dostlar, itibarlı ve güzel bir kadın kendisini davet ettiğinde Allah'tan korkarım diyerek ona yaklaşmayan erkek ve sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizli sadaka veren kimse 5346 Ebu Hüreyre'den Aleyhisselatü Vesselam hakim iştahat eder ve hükmünü verirse hükmünde isabet ederse iki hata ederse bir ecir alır Buyurun. 5347 Ebu Mursa ile eşariden Eşari'lerden bazı kimseler yanıma gelerek bizi Resulullah'ın huzuruna götür, ihtiyacımızı arz edeceğiz dediler. Onlarla Resulullah'ın huzuruna girince ya Resulullah, devlet işlerinde bize vazife ver dediler. Bu isteklerin üzerine Resulullah'tan huzuruna için geldiklerini bilmiyordum diyerek özür diledim. O da bana inanarak özlüğümü kabul etti, onlara biz işlerimizin başına ona talip olanları geçirmeyiz buyurdu. 5348 seyit bin Hudayr'dan Ensardan bir adam Resulullah'ın yanına gelerek falan kimseyi vazifeye tayin ettiğin gibi bana da vazife vermeyecek misin dedi. Aleyhisselatü Vesselam benden sonra emirlerin başkalarını size tercih ettiklerini göreceksiniz. O halde şimdiden kendinizi sabra alıştırın ki cennette havuzun başında bana kavuşasınız buyurdu. 5349 Abdurrahman bin Semure'den Aleyhissalatü Vesselam İdarecilik isteme. Çünkü sen talip olur da tayin olunursan Allah'ın yardımından mahrum olur. İdarede kendi başına bırakılırsın. Eğer istemeden ona tayin olunursan Allah'ın yardımına mazhar olur. idarende muvaffak olursun. Buyurdu. 5350 Ebu Hureyre'den ve Vesselam Yakında hırsla idareciliğe talip olacaksınız. O da çok geçmeden kıyamet günü hisran ve nedamete sebep olacak. O zamanlar başkanlık hayatı ne kadar tatlı, insan ondan ayrılan ölüm ne kadar acı buyurdu. 5351 Abdullah bin Zübeyr'den Resulullah'ın huzuruna Temim oğullarından bir bölük süvari geldi. Hazreti Bek Ebubekir Resulullah'a KK bin mabedi idareci tayin etti. Hz. Ömer de hayır Ekra bin Havis'i idareci tayin et dedi. Aralarında münakaşa şiddetlenip sesler yükselince şu ayetler nazil oldu. Ey iman edenler! Allah ve Resul'ün huzurunda ileri gitmeyin. Allah'a asi olmaktan sakının. Gerçekten Allah her şeyi duyan, her şeyi bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi Nebi'nin sesinden daha yüksek tutmayın. Onunla birbirinizden bağırışacak gibi konuşmayın. Onunla birbirinize bağırarak konuştuğunuz gibi konuşmayın ki siz farkında olmadan işledikleriniz boşa gitmesin. Şüphesiz ki Allah Resulü katında sizleri yavaşlatır. Yavaşlatanlar Allah'ın takva için kalplerini sınadığı kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Odaların ardından sana seslenirlerse bunların çoğu aklı ermez. Sen onların yanına çıkıncaya kadar sabır etselerdi, haklarında daha hayırlı olurdu. Allah kafur ve rahimdir. 5352 şurehim babası haniden. Elçi olarak Resulullah'ın huzuruna gittiğimizde Aleyhisselatü Vesselam bana Ebul Hakem künyesiyle intihap edildiğini işitince beni çağırarak gerçek hakem Allah'tır. Hüküm O'nundur. Niçin Ebul Hakem diye künyeleniyorsun dedi. Ben de kavmim bir meselede anlaşamayınca bana gelirler. Aralarında hakemlik yaparım. İki tarafta hükmüme razı olurlardım. Aleyhisselatü Vesselam bu ne güzel şey. Çocuklarında nem var dedi. Ben oğullarım Şureyh, Abdullah ve Müslüm dedim. En büyükleri Şureyh deyince o halde sen Ebu Şureyh'sin buyurdu ve bana oğluma hayır duada bulundu. 5353 Ebu Bekir'den Ayşe tarafında Ali'ye karşı savaşmak istediğim zaman Resulullah'tan işittiğim şu hadisle Allah beni korudu. İran Şahı Kisra ölünce aleyhissalatü vesselam yerine kimi geçirdiler dedi. Ashab da kızını dediler. O zaman Resulullah işlerinin başına kadını geçiren millet iflah olmaz buyurdu. Evet. 5354 ve 55 Fazıl evet. bin Abbas'tan Kurban bayramı sabahı Resulullah'ın terkisindeydim. Hasam kabilesinden bir kadın gelerek ya Resulullah Allahu Teala kullarına hacı farz kıldı. Babam çok yaşlı. Devenin üzerinde ancak yatarak durabiliyor. Onu yerine hacı değinme mi dedi. Evet onun yerine hacı et çünkü borcu olsaydı ödeyecektin buyurdu 5356 57 yine aynı 5358 59 60 61 yine aynı 5362 ve 63 Abdurrahman bin Yezid'den bir gün Abdullah bin Mesud'a birçok mesele sordular bunun üzerine Abdullah bir zamanlar biz hiçbir hüküm veremezdik de daha sonra Allahü Teala bu seviyeye gelmemizi takdir etti. Bundan sonra hükümlendirilmesi ve sulh edilmesi gereken herhangi bir hadise ve mesele ile sizden birisi karşılaşırsa Allah'ın kitabındaki ayetlerin ışığında hükmünü versin. Allah'ın kitabında hükmü bulunmayan bir mesele ile karşılaşırsa Resulullah'ın verdiği hükümle, hadislerle hükmetsin. 5364 şürekten Hazreti Ömer'e yazarak bazı meselelerin hükmünü sordum. O da bana davaları Allah'ın kitabında hükümlen hükümlendir buyurdu. 5365 İbn Abbas'tan Meryem oğlu Hazreti İsa'dan sonra bir takım krallar çıktı. Tevrat ve İncil'i değiştirdiler bozdular. Aralarında Tevrat'ı değiştirmeden doğru okuyanlar da vardı. Tevrat'ı tahrif edenler doğru okuyanlar hakkında krallarına dediler ki bunların bizi kötülemesinden daha şiddetli hiç kınanmamıştık. Baksana bunlar kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse şüphesiz onlar kafirlerin ta kendileridir ayetini okuyorlar. Zaten tilavetlerinde amellerimizi kötülüyorlardı. Bir de bu ayetler üstelik onların, onları çağır, emir ver, bizim okuduğumuz gibi okusunlar, bizim inandığımız gibi iman etsinler. Bunun üzerine hükümdar onları toplayarak ya Tevrat ve İncil'i değiştirilmiş olarak okumalarını yoksa öldürülmeye razı olmalarını teklif etti. Bu teklif karşısında müminler biz de ne istiyorsunuz? Bizi halimize bırakın dediler. Bunlardan bir grup Yüksek burçlar yapın. Bizi yukarısına çıkarın. Yiyeceğimiz, içeceğimiz şeylerle yukarı çıkmak için de bize bir şey verin. Hiç yanınıza inmeyiz dediler. Diğer bir grup Bırakın bizi yeryüzünde dolaşırız. Hayvanlar gibi ne bulursak yer içeriz. Bizi memleketinizde yakalarsanız öldürün dediler. Başka bir grup da Düzlüklerde bizlere ev yapın. Kuyular kazın. Sebzeler yetiştirir. Geçiniriz. Ne şehrinize iner ne de yanınıza uğrarız dediler. Bunların arasında her kabilenin yakın bir dostu vardı. Onun için bunların dediklerini yaptılar. Öldürmeden vazgeçtiler. Bunun üzerine Allahü Teala şu ayet-i kerime indirdi. Sonra onların izlerine Resullerimizi düşürdük. Meryem oğlu İsa'yı da onların ardından yolladık. Ona İncil verdik. Ona tabi olanların kalplerine şefkat ve merhamet koyduk. Onların icat ettiği ruhbanlığa gelince biz onu onlara farz kılmadık. Sadece Allah'ın rızasını talep etmelerini farz kıldık. Fakat ona, hakkı hakkıyla riayet etmediler. Onlardan iman edenlere mükafatlarını verdik. Çoğu ise fasık kimselerdir. Hükümdarın yanında kalan diğerleri ise şöyle dediler. Falanın ibadeti gibi ibadet yaparız. Falanın yeryüzünde dolaşması gibi seyahat yaparız. Falanın yaptığı gibi kendimize evler yaparız. Halbuki bunlar şirk üzereydiler. Uymak istedikleri müminlerin imanına ait hiç bilgileri yoktu. Allahu Teala Hazreti Peygamber'i gönderdiği sırada onlardan pek az kimse kalmıştı. Manastırlarda yaşayan manastırındaydı. Seyahatte olanlar seyahatten döndü. Kiliselerde yaşayanlar kiliselerinden geldi. Hazreti Muhammed'e iman ettiler. Onun dediklerini doğruladılar. Bunun üzerine Allahü Teala haklarında şu ayeti indirdi. Ey müminler! Allah'a asi olmaktan korunun. Resulüne iman edin. Merhametinden mükafatınız iki kat verir. İsa'ya, Tevrat'a ve İncil'e iman etmeleriyle Hz. Muhammed'e iman edip onu tasdik etmeleriyle iki misli ecir ve sevap verir. Allah Azze ve Celle ayeti şöyle tamamladı. Size ışığında gideceğiniz bir nur ihsan eder, sizi mağfiretine kavuşturur. Allah mağfiret ve rahmet sahibidir. Yani size Kur'an'ı ve Resulullah'ın sünnetine ittibayı ihsan eder. Daha sonra Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Size özenen ehli kitap bilsinler ki Allah'ın fazla kereminden hiçbir şeye ulaşamazlar. Lütfu keremi Allah'ın kadir elindedir. Dilediğine lütfeder. Şüphesiz Allah bol fazıl ve kerem sahibidir. 5366 Ümmü Seleme'den Aleyhisselatü Vesselam Davalarınızda bana başvuruyorsunuz. Benim de beşer olduğumu unutmayın olur ki bazınız davasını delilen daha kuvvetli ispat edebilir şayet onun lehine hüküm verirsem mümin kardeş haksızlığa uğrarsa sakın onun hakkını almasın çünkü ona ateşten bir parça vermiş olur 5367 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam ve selamu 5367 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Hazreti Davut zamanında iki kadın vardı. İki doğulları vardı. Bir kurt gelerek birinin oğlunu götürdü. Kadının biri arkadaşına ''Kurt senin çocuğunu götürdü.'' dedi. Öbür kadın ''Hayır senin oğlunu götürdü.'' dedi. Aralarında anlaşamayınca Hazreti Davut'a başvurdular. Davut çocuğu yaşlı kadına ait olduğuna karar verdi. Bunun üzerine kadınlar Hazreti Davut'un huzurundan oğlu Süleyman'ın huzuruna giderek hadiseyi ona anlattılar davalarını dinleyen Süleyman bir bıçak getirin çocuğu ikiye bölüp aranızda taksim edeceğim deyince küçük kadın yapma Allah aşkına çocuk onun olsun dedi bunun üzerine Hazreti Süleyman çocuğu genç kadına verdi 5368 Ebu Hureyre'den ve vesselam şunları anlattı deyip yine önceki hadisin aynısı 5369 yine aynı 5370 Salim babasından Halit bin Velid'i Cezim oğullarını İslam'a davet etmek üzere gönderdi Halit onlar İslam'a davet edince onlar Müslüman olduk diyemediler de döndük dediler Halit ise öldürmeye ve esir elmeye devam etti akşam olunca Halit arkadaşlarından her birine esirini teslim etti ertesi sabah Halit herkesin esirini öldürmesini emretti Orada bulunan Abdullah bin Ömer, vallahi eserimi öldürmeyeceğim, hiç kimse de eserimi öldürmeyecek dedim. Resulullah'ın huzuruna vardığımızda Halit'in yaptığı ona anlatılınca aleyhissalatü vesselam ellerini kaldırarak Allah'ım sana Halit'in yaptığından mesul olmadığımı arz ediyorum buyurdu. 5371 Abdurrahman bin Ebu Bekir'den babam Sicistan kadısı Ubeydullah bin Ebu Bekir'e bana şunu yazdırdı öfkeliyken davacılar arasında hüküm verme çünkü Aleyhisselatü selamın hiç kimse öfkeliyken hüküm vermesin buyurduğunu duydum 5372 Zubeyr bin Avvam'ın oğlu Urvebe Abdullah'tan Zubeyr bin Avvam Ensardan Resulullah ile beraber Bedir Savaşı'na katılan bir adamla su yüzünden münakaşa etti. her ikisi de hurmalıklarını o su ile sülüyordu adam suyu bırak bahçeme gelsin dedi fakat Zübeyir bırakmak istemedi. Bunun üzerine ve Vesselam Zübeyir bahçeni suladıktan sonra suyu komşuna bırak deyince adam kızarak ya Resulullah halanın oğlu olduğu için Zübeyir'i kayırıyorsun dedi. Bu sözün üzerine ve Vesselam kızardı. Daha sonra ya Zübeyir bahçeni suladıktan sonra iyice gölleninceye kadar suyu bırakma buyurdu. Böylece ve Vesselam Zübeyir'in hakkını fazlasıyla verdi. Halbuki Peygamber Aleyhisselam daha önce hem Zübeyr'e hem de adamı uygun olan hükme bağlamıştı. Adam Resulullah'ı kızdırdıkça açık bir ifadeyle Zübeyr'in hakkını tamamen verdi. Zübeyr dedi ki: "Rabbim amm olsun ki aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem yapmadıkça iman etmiş olmazlar." Mealindeki ayeti kerime bu hadisi hakkında indi dedi. 5373 Abdullah bin Ka'ab babasından naklediyor Ka'ab Resulullah'ın evinin önünde İbni Ebu Hadret'ten alacağını istedi ve sesler yükseldi o sırada evinde olan Resulullah sesleri duyunca perdeyi açarak Ya Ka'ab buyur ya Resulullah dedi Ebu Hadret'in borcunun yarısını işaret ederek alacağını biraz indir dedi indirdim dedi ve Vesselam borçluya hadi borcunu öde dedi 5374 Abbad bin Şerahil'den amcalarımla Medine'ye geldim, tarlalarından birine giderek başaklarından bir miktar iyeledim. O sırada tarla sahibi geldi, beni döverek torbama aldı. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselamın huzuruna giderek onu şikayet ettim. Hemen adamlarını gönderdi, tarla sahibini getirdiler. Aleyhissalatü vesselam, ''Niye böyle yaptın?'' dedi. Adam, ''Ya Resulallah, tarlama girdi, başaklarımdan bir miktar aldı ve onu üfeledi.'' dedi. Bu sözün üzerine aleyhissalatü vesselam adama bilmediğini öğretmedin açken doyurmadın ver torbasını buyurarak bana bir ölçekte buğday vermesini emretti 5.375 Ebu Hureyre ve Zeyd bin Halid el-Cüheyni'den İki adam davalarının halli için Resulullah'ın huzuruna gelerek birisi Allah'ın kitabına göre davamızı gör dedi bundan daha bilgin olan diğeri evet ya Resulullah müsaade et konuşayım diyerek devam etti Oğlum bu adamın yanında ırgattı. Karısıyla zina etmiş. Bana oğlumun rejim edilerek öldürülmesi gerektiğini söylediler. Ben de bu adama oğlumun fidyesi olarak yüz koyun ve bir cariye verdim. Sonra ehli ilme sordum bana oğluma yüz değnek vurulmasını ve bir sene sürgüne gönderilmesini kadına da rejim gerektiğini söylediler dedi. Bunun üzerine ve Vesselam Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki aranızda Allah'ın kitabıyla hüküm vereceğim koyunların ve cariyen sana geri verilecek buyurdu. Oğluna celp yaptı, yüz değnek vurdurdu. Bir sene sürgün cezası verdi. Bu neyse de o adamın karısının yanına gitmesini, suçunu itiraf ederse recm etmesini emretti. Buneyse kadın ifadesini almaya gittiğinde kadın suçunu itiraf edince onun onu recm etti. 5377 aynı 76 aynı 5377 Seyil bin Huzeyn'den Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna zina yapan bir kadın getirildi. Kadına kiminle yaptın dedi. Kadın Said'in bahçesindeki feşli adamla deyince ve Vesselam adam yolladı. Onu getirip huzuruna koydular. Adam suçunu itiraf etti. Bunun üzerine ve Vesselam hurma sapı isteyerek adama vurdu. Feşli olduğu için acıyarak canını acıtmadı. 5378 Sehil bin Said Es Said'den Ensardan iki Kabil arasında tartışma oldu. Münakaşa büyüdü. Hatta birbirlerine taş fırlattılar. Bunu haber alan sallatü Vesselam barıştırmak için yanlarına gitti. O sırada namaz vakti oldu. Bilal ezanı okudu. Resulullah'ı beklediler. ikinci Bilal kahmet etti. Ebu Bekir imam olmak için öne geçti. Ebu Bekir namazı kıldırırken sallatü Vesselam geldi. Cemaat sallatü Vesselam'ı görünce el çırptılar. Ebu Bekir namazda etrafına bakmazdı. Fakat cemaatin el çırptığını duyunca döndü. Peygamberi gördü. Geri çekilmek isteyince Aleyhissalatü Vesselam yerinde kal diye işaret etti. Ebu Bekir ellerini kaldırarak geri geri çekildi. Aleyhissalatü Vesselam öne geçti. Namazı kıldırdı. Namazdan sonra Ebu Bekir'e niçin yerinde durmadın dedi. Ebu Bekir allah Teala'nın Ebu Kuafen'in oğlunu nebisinin önünde görmesi doğru olmaz dedi. Daha sonra cemaate dönerek Namazınızda bir hadis olunca niçin el çırptınız? Ancak kadınlar böyle yapar. Kim namazda bir şey olursa subhanallah desin buyurdu. 5379 Abdullah bin Ka'ab bin Malik el Ensari babası Kaab'tan. Ka'ab bin Malik Abdullah bin Ebu Hadret'ten alacağı vardı. Ona rastlayınca peşini bırakmadı sıkıştırdı. Sesler bile yükseldi. Bunları gören aleyhissalatü vesselam ya Ka'ab dedi eliyle alacağının yarısından vazgeçmesini işaret etti. O da alacağının yarısından vazgeçti. Yarısını aldı. 5380 Vail'den Aleyhisselatü Vesselam bir katili urganla bağlı olarak maktulün verisi Resulullah'ın huzuruna getirildiğinde onu affedecek misin dedim. Adam hayır dedi. Öyleyse diyet al dedi. Adam hayır dedi. O halde onu öldüreceksin dedi. Adam evet dedi. Onu götür dedi. Adam katili götürüp giderken kendiliğinden döndü ve Vesselam seslenerek onu affediyor musun dedi. Hayır dedi. Öyleyse diyet alırsın dedi. Hayır dedi. O halde onu öldüreceksin dedi. Evet dedi. ve Vesselam onu götür buyurunca adam katili götürdü. Giderken yine kendiliğinden dönünce affediyor musun dedi. Hayır. Diyet alacak mısın dedi. Hayır. O halde onu öldüreceksin deyince adam evet dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatü Vesselam onu götür buyurdu ve devam etti. Fakat sen onu affedersen hem kendi günahını hem de öldürdüğü adamın günahını götürür deyince adam katili affederek bıraktı. Ona bağladığı organı sürüklerken gördüm. 5381 Abdullah bin Zubeyr'den Ensar'dan bir adam hurmalıklarını suladıkları su yüzünden Zubeyr Resulullah'a şikayet etti. Adam Zubeyr'e suyu bırak bahçeme gelsin dedi. Zubeyir kabul etmedi. Bu yüzden Resulullah'ın huzurunda çekiştiler. Bunun üzerine Ali sallallahu aleyhi ve ya Zubeyir bahçeni suladıktan sonra suyu komşuna bırak deyince adam kızarak ya Resulullah Zubeyir halazaden olduğu için onu kayırıyorsun deyince ve vesselamın yüzünün rengi değişti daha sonra Zübeyir'e ya Zubeyir bahçeni sula iyice gölleninceye kadar da suyu bırakma buyurdu 5382 İbn Abbas'tan Berre'nin kocası Mugiris adında bir köleydi onu gözyaşları sakalının üzerine akarak Berre'nin arkasında dolaştığını hala görür gibiyim. Bunu gören Aleyhisselatü Vesselam Abbas'a, ya Abbas Mugis'in Berre'yi ne kadar sevdiğine Berre'nin donana kadar boğuz ettiğine şaşmıyor musun? dedi. Berre'ye de kocasına geri dönsen çünkü o çocuğunun babasıdır buyurdu. Berre ya Dönme dönmeme emrediyor musun? dedi Ali Aleyhisselatü Vesselam hayır ben sadece aranızı bulmak istiyorum dedi. Berre o halde ona ihtiyacım yoktur dedi. 5383 Cabir bin Abdullah'tan Ensardan bir adam ölünce kölesinin azat olmasını vasiyet etti. Halbuki muhtaçtı. Borcu da vardı. Bunu gören Aleyhisselatü Vesselam köleyi 800 dirheme sattı. Parasını adama vererek al borcunu öde ve çocuklarına harca dedi. 5384 Ebu Umame'den ve Vesselam bir kimse bir adamın hakkını yerse Allah ona cehennemi vacip cennete haram kılır buyurunca bir adam Ya Resulullah azıcık bir şey yüzünden ne dedi ve Vesselam Erak ağacından bir çubuk da olsa buyurdu. 5385 Ayşe annemizden Ebu Sufyan'ın karısı Hint Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelerek Ya Resulullah Ebu Sufyan cimri bir adamdı. Yeteri kadar ne benim de çocuğun nafıkasını temin ediyor. O görmeden malından alabilir miyim dedi. Aleyhisselatü Vesselam örfe göre kendine ve çocuğuna alabilirsin dedi. 5386 Abdurrahman bin Ebu Bekir'den Sıcistan varisiydim. Babam Ebu Bekir bana şunu yazdı. Aleyhisselatü Vesselam hiçbir kimse bir davada birbirine zıt iki hüküm vermesin ve hiçbir kimse öfkeli olduğu halde hasımlar arasında hüküm vermesin derken duydum. 5387 Ümmü Seleme'den Aleyhisselatü Vesselam davalarınızda bana geliyorsunuz. Şüphesiz ben de beşerim. Olur ki bazınız haksız olsa daha tesirli ve natıkalı konuşarak fikrini öbüründen daha iyi müdafaa edebilir. Ben ancak dinlediğime göre hüküm veririm. Şayet hakkı olmadığı halde kardeşinin hakkından kimin lehine hüküm verirsem şüphesiz ona ateşten bir parça ayırmış olurum. 5388 Ayşe annemizden ve Vesselam Allah'ın en sevmediği kimseler hasmına karşı sert mücadele edenlerdir buyurdu yani hem suçlu hem güçlü olanlar 5389 Ebu Musa'dan bir hayvan hususunda anlaşamayan iki davacı Resulullah'ın huzuruna geldiler ikisinin de hiç delilleri yoktu bunları dinleyen Aleyhisselatü Vesselam hayvanın ikisinin olmasına hüküm verdi 5390 İbni Ebu Müleyke'den Taif'te iki cariye boncuk yapıyordu onlardan birisinin eli kanayarak geldi Arkadaşını vurduğunu iddia etti, öbürü ise inkar etti. Bu davanın halli hususunda İbn Abbas'a mektup yazdım. O da bana ve vesselam davalarda inkar edene yemin teklif ederdi. Eğer her davacıya istediği verilse herkes insanların malları ve kanları üzerinde hak iddia eder. Yemin teklif edeceğin, inkar eden cariyeyi çağır ve şu ayet-i kerimeyi oku. Onlarsa şüphesiz Allah'a karşı sözlerini ve yeminlerinin en ucuz bir değerlen değişirler. Onların ahirette de hiçbir nasibi yoktur. Allah kıyamet günü onlara hitap etmez, onlara bakmaz, onları günahtan temizlemez. Onlara elemli bir azap vardır. Onu çağırdım, kendisine ayeti okudum. Dinleyince suçunu itiraf etti. Bu hal beni memnun etti. Alimran 77. 5391 Ebu Said el-Hudri'den Muaviye naklediyor. Ali sallallahu aleyhi ve selam halka halinde oturan bir grup ashabın yanına geldi. Onlara Burada ne yapıyorsunuz dedi. Onlar da oturduk Allah'a zikrediyoruz. Bizi dinine hidayet edip senin vasıtanla bize lütfu kerem eylediğinden dolayı ona hamd ediyoruz dediler. Allah adına söyleyin. Sırf sizi buraya bu mu oturttu dedi. Onlar Allah'a yemin ederiz ki sadece onun için oturduk dediler. Bilmiş olun ki sizden şüphe ettiğim için yemin ettirmedim. Fakat Cibril bana gelerek Allahü Teala sizinle meleklere karşı övündüğünü söyledi. Buyurdu. 5392 Ebu Ali Aleyhissalatü Vesselam İsa bin Meryem hırsızlık yapan bir adamı görünce ona çaldın mı dedi. Adam kendinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki hayır dedi. İsa Aleyhisselam Allah'a iman ettim gözümü yalanladım dedi.